Günaydın Bir Dolap kitabı hoş geldiniz. Günaydın Açık Radyo'da Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap başladı. Evet bir e, deprem yaşadık İzmir'de. E, kayıplarımız da var. Bu konuda da işte üzgünüz. E, ne yazık ki deprene, depreme hazır olamıyoruz bir türlü. E, umarım bundan sonra daha farklı olur her şey. Evet en az zararsız şekliyle atlatmayı diliyorum ki. Bir de ben ormanın yerine söyleyeceğim. Biga buga, big big big bi, bi, bik. Dada, piç, te, te, pik. Aa, orman söyledi. Peki. Çocuklarım da katkısıyla, Tayga ve ormanın da katkısıyla programa başlayabiliriz artık. Ee, bugün e, Tayga'nın da okuduğu, ormanın da okumayı merakla beklediği e, bir çizgi romandan, bir grafik romandan söz etmek istiyoruz. Evvel zaman içinde dünya Adını taşıyor bu grafik roman. Isabel Greenberg tarafından yazılıp resimlenmiş. Ve Damla Kellecioğlu tarafından Türkçe'ye çevrilmiş bir kitap bu. Desen yayınlarından çıktı. Efendim tarif? Bir de ben o kitapla ilgili hep şöyle derim. Mitoloji ile ilgili bir hikayeler anlatıyor. Ve kendisi de bir hikaye. Ben de hikaye hikayeye çenkerlenmiş diyorum. Evet bence de doğru söylüyorsun. İyi bir tarif yapıyorsun. Eee... Bana da sen öyle söyleyince bu çengel benzetmesi çok güzel geldi. Gerçekten de hikayeler birbirlerine çengellenmiş biçimde akıyor. Ee, evvel zaman içinde dünya dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Evvel zaman gerçekten de dünyanın evvel bir zamanına ait hikayeler barındırıyor. Ee, bu evvel zaman e, dinozorlardan bile önceki bir dönemde dünyada yaşayan, İnsanlar demeliyiz herhalde. Çünkü hı hı. tıpkı insanlar gibiler. Öyle çizilmişler. Ee, i̇nsanların hikayesini anlatıyor. Hikayelerimiz Kuzey kutbunda başlıyor. Ee, Kuzey diyarında, <gülüyor> Kuzey halkında başlıyor. Ee, ve Güney halkında, Güney kutbunda e, sonlanıyor. sonlanıyor. Ee, o dönemde e, işte Isabel Grimberg'in kurduğu bu evren, bu dünyada diyelim. E, bütün bu e, varlıkları yaratan ve onların hayatlarına karışıp duran e, bir kuş adam var e, kuş adam işte bu halkların o dönemdeki halkların tanrısı ve onun iki e, çocuğu var kuzgunlar evet. kid ve kido kido kız olan hı hı. E, ve bir de işte insanlar var bizim kahramanlarımız var ee, bu kahramanların işte hikayeleri de çok her şey çok ilginç gerçekten. Evet. Ee, yani muazzam bir kurgu ve hayal gücü e, bir arada. Ee, Kuzey'de bir e, yaz adası var ve orada üç kız kardeş yaşıyor ve bu üç kız kardeş e, bir gün işte bir şeyde sazlıkta bir bebek buluyorlar bir sepetin içinde. Ee, şimdi bu üç kız kardeş birlikte yaşıyorlar falan ama hani hepsinin kendine has özellikleri var ve kimi çekişmeleri var. Hem farklarından kaynaklanan, hem işte birbirlerine taktıklarından belki de kafayı. Ee, çekişmeleri var ve en sonunda bu e, bebeği de bulunca hepsi de, üçü de kendisi annesi olmak istiyor bebeğin. Ee, büyücüye gidiyorlar. Yani büyücü, e, büyücü hekim daha doğrusu. Bir buz adasının üzerinde, ki kulübesinde yaşıyor ve gidip e, ondan bu bebeği e, üçe bölmesini istiyorlar. Bir bebeği üç yapacak. Bu imkansız değil tabii. Hani bu işte adam bunu yapıyor ve... E, çok da istemeyerek yapıyor çok aslında. Çok da istemeyerek yapıyor evet ve sonunda işte üç bebek oluyor bu bir bebek. Ruhunu üçe bölüyor çünkü. Ama... Efendim Tayyip. Ama... Ondan sonra ruhlar bir anda dört oluyor ve ruhlardan bir parça kaçıyor. Aa, bunu kimse de fark etmiyor efendim Ormancığım. Biraz büyücü adam bir fark şey... ediyor gibi oluyor ama çok da ses etmiyor. Sonradan <gülüyor> itiraf ediyor bunu. Orman bir şey diyecek. Peki, peki nasıl üçe dönüyor? Onun bildiği gizemli yollar var Ormancığım. O büyücü hekimin kullandığı bazı araç gereçler ve Bizim bilemediğimiz, ne olduğunu bilmediğimiz, hatta bu kitabın yazarının bile bildiğini sanmadığım kadim dilde bir takım sözler var. Bu sözleri ve işte o araç gereçleri kullanarak yapıyor bu işi. Biz de bilmiyoruz tam olarak bu yöntemi. Ama sonunda evet. tek çocuk üç çocuğa dönüşüyor. Dönüşüyor. Kadınların ve, istediği oluyor. Evet. Üç kız kardeşten her biri çocuğun bir versiyonunu alıp, Gidiyor bir arada da yaşamaları mümkün olmuyor çünkü o noktadan sonra. Büyücünün söylediği şeylerden biri bu işin kurallarından biri bu diyor. Ve e, her biri bir çocuğu alıp başka bir diyara gidiyor. Ama sonunda çocuk ergen olunca e, artık hani büyüyor çocuk. Her birisi işte kendi e, analığının özelliklerine göre büyüyor. Efendim Taygacığım. Bir de tam olarak ergen olunca... Hmm. Birbirleriyle buluşmuyor bu kızlar, 40 kardeşler. Onların bir geleneğine göre 13 yaşına geldiklerinde annelerinden ayrılıyorlar. Hmm, evet onların geleneğine göre böyle. Ve e, gidip tekrar büyücü hekimi bu üç çocuğu tekrar birleştirmesini istiyorlar. Büyücü hekim bunu da e, başarıyor. işte o kendine has, kadim ve gizemli yollarla. E, ve çocuk... Tekrar bir oluyor ama hep bir eksiklik hissediyor. Bu eksikliği nasıl gidereceğini de bir türlü bilemiyor. Derken işte kendisi artık o eksikliği iyice fark ediyor ve onu bulmak istediğini fark edince o da büyücü hekime gidiyor. Ve işte olaylar asıl buradan sonra gelişiyor. Kendi kayıp parçasını aramak için... Bir yolculuğa çıkmak zorunda. Hı, bütün Şimdi, kitap bu yolculuğun bütün hikayesi. Kitap, evet bu yolculuğun hikayesi ve aynı zamanda bu yolculuk boyunca kahramanımızın başına gelen şeyler, başına gelen yerlerde anlatmak zorunda kaldığı hikayeleri içeriyor. Şimdi Tayga'nın neden hikayeler birbirine çengellenmiş dediğini daha iyi anladığımız evet. nokta başlıyor ya yani Oradan sonrası evet sürekli. Hikayeler birbirlerine çengelleniyor. Aslında şimdi şu e, şey var ya hani art, yani yeniden pazarlanan, yeniden bir ürüne dönüştürülen şu hikaye anlatıcılığı hı hı. şeysi var ya. E, tabii ki o yani bir yerden geliyor yani o yeni bir icat değil. E, aynı yolu takip ediyor Greenberg de aslında bu hikaye anlatıcılığı. Işte bu da anlatılan tekniklerden biri yani hikayeyi hikaye içine sokup onun içindeki başka bir ile birleştirip falan. Hani iç içe hikayeler hı hı. anlatmak. Bu kitapta da aynı şeyi görüyoruz. Ama bana göre ben şunu çok net hissediyorum bunun içinde. Bu kitap kahramanın sonsuz yolculuğunun da izini sürüyor. Evet. Bu Joseph Campbell'ın kitabının izini sürüyor gibi geliyor bana bir anda. Bir de şöyle bir güzel yanı var kitabın bana göre. Şimdi bu anlatılan iç içe geçen hikayelerin e, hepsinin bildiğimiz mitolojik bir kaynağı var aslında. Eğer o hikayeye denk gelmişsek... Yani kitap ne bileyim efendim Ormancım sen bir şey diyecekmişsin. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. En sonunda pek ruh, bir tane ruhu gidiyor ya. Evet. O ruhunu bulabiliyor mu? Hmm, güzel soru. Aslında evet buluyor çünkü o ruh parçası bir kar tanesi olarak ki kuzey halklarında kar tane kar için binlerce sözcük varmış bir kar tanesi olarak güney halkından bir kadının eline düşüyor. O da onu alıp saklıyor çünkü sıradan bir kartanesi olmadığının farkında. Derken işte kuzeyden bizim kahramanımız geliyor ve orada da bambaşka bir şeyler olmaya başlıyor. Şimdi şunu söylemek istiyordum. Mitolojilerden, bildiğimiz mitolojik hikayelerden, anlatılardan kaynaklanan bir sürü şey var kitabın içinde. Ama güzel yanı bunları bilmemeniz, diyelim ki bilmiyorsunuz. Mesela Yunus'un hikayesini bilmiyorsunuz diyelim işte Balina'nın karnında Hı -hı. yaptığı yolculuğu. Hiçbir kaybınız yok. Bu kitap size bunları dayatmıyor. Evet. Bence bu çok güzel bir özellik. Bir de özellik. zaten Yunus'un hikayesi diye değil evvel dünyanın evet. kendi hikayeleri içinden bir hikayeymiş gibi hepsini evet. birleştiriyor. Ama sanki hani bir yandan da mesela Nuh Tufanlığı'nı da nereden anlatmışız biz yani sorusunun. Şu kadarcık insanın ömrü çok az şu dünya üzerinde. Evet. Nasıl oldu da biz Nuh Tufan'ını anlattık o zaman? Yani böyle bir sorular da var bu sanki şeyin altında, e, hikayelerin altında. Ama burada hiçbir dayatma yok. Yani bu hikayelerden herhangi birini biliyor ya da bilmiyor olmamız bu kitabı okumakla ilgili hiçbir kayba ya da fazlalığa neden olmuyor. Yani herhangi bir entelektüel kasma yok. Bu çok iyi ve güzel bir özellik. E, çünkü Taygacığım sen okudun bu kitabın hepsini okudun. Evet. Mesela... Bu birbirine çengellenmiş hikayeler içerisinde tanıdıkların var mıydı? Tanıdıklarım mı? Hı hı. Hiç sana Aa, şu hikayeye benziyor dedirten bir şey var mıydı? Hmm. Çok yok. Yoktu değil mi? Peki hikayeler içinde hiç kavrayamadığın, anlayamadığın ya da niye bu hikaye anlatılmış burada çok mantıksız dediğin bir şey oldu mu? Yok. Bütün hikayeler yerinde geldi sana değil hı hı. mi? En çok hangi parçasını sevdin bu kitabın? Mesela? Hangi bölümünü? Şimdi benzettiğim bir şey hı. söyleyeceğim. Tepegöz'e benzer yaratıklar var mesela orada. Hı hı. Evet bak Tepegöz'leri biliyordun önceden değil mi? Evet. Evet işte bak oradan onu yakalamışsın. Peki e, kitapta en çok hoşuna giden şey neydi? Çünkü sen bu kitabı okudun ve dedin ki hayatımda okuduğum en güzel kitap. E, bütün kitabı sevdim. Anladım. Peki hikaye anlatma biçimi mi hoşuna gitti, çizgileri mi hoşuna gitti aslında her yere hoşuma gitti yani nasıl açıklasam bilemiyorum. Tamam şimdi ormancığım da bir, sen de bir şey söylemek istiyorsun galiba. Evet Heh. şey bir de <gülüyor> şunu merak ediyorum evet. ee, ruhunu bulduktan sonra e, o, bir şey oluyor mu? Evet hikaye devam ediyor ondan sonra da birazcık farklı bir e, yönde devam ediyor. Oraya kadar geldiğinden farklı bir yönde devam ediyor ama e, bana göre çok hoş bir sonla bitiyor. Bu kitapta asıl, e, yani hani şunu söyleyeyim o zaman ormanın sorusu üzerine. Bu kitapta evet büyü var, e, insanlık halleri var, aşk var ama en çok mücadele var. Evet. Ve bu da e, sürekli insanın kendi zekasını kullanarak, hikaye anlatma becerisini kullanarak, e, bir, bir sürü formüller bularak nasıl hayatta kaldığını da anlatıyor aynı zamanda. Bütün dünya tarihi içerisinde nasıl hayatta kaldığımıza dair de çok güzel bir e, örnek aslında hmm. bu. E, dolayısıyla çok anlamlı geldi bana bu kitap. E, şimdi kitapla... Kitabın sonunda bir de oradaki dünyayı gerçek kılan evet. e, belgesel bölümler var. Evet. Küzey halkının evet. E, toplumsal yapısını anlatan oradaki e, hayvanları, bitkileri, yaşam biçimlerini, sözcüklerini anlatan ek bölümler var. Evet, burada mesela ya, e, zamanın kısa tarihi ya da evvel dünyaya dair bilmeniz gerekenler diye bir şey var. E, dünya tarihinde büyük patlamadan çok sonra fakat devasa sürüngenlerin dalgalı okyanuslarımızda ilk kez boy gösterdiği permiyen dönem ve mezozoik zamandan ise uzun zaman önce yaşamış, üstelik pek de bilinmeyen bir dönem vardır diye başlıyor. Evet. Ve işte hikayeler o dönemde evet, Dünyanın geçiyor. boyutu farklı. Bizim ayımızdan başka bir, evet. bir iki ay daha Şu var. Orada mesela, tabii bu çok güzel. Mesela dünya daha küçük. Zamanla büyüyecek. O sırada daha küçük olduğu dönemde üç tane ay var. Büyürken o diğer e, ayları da e, kendi bünyesine alıyor dünya. Evet. Bir tane ay kalıyor sonra. Bir şey diyebilir miyim? Evet. Ben de... Okurken neden üç tane ay oluyor oralarda diye sormuştum. Evet hatırlıyorum kitabın sonunda da açıklıyordu onu. Çünkü o mezuzun evet. zamandan öncesine dair hiçbir kayıt olmadığı için bütün bunlar sadece öykülerle anlatıla gelmiş diye bir açıklaması var. O e, karla ilgili sözcüklerden bahsettim. E, Inuitlerde galiba bu kuzeyde. E, evet, Inuitlerde, Inuitlerde karla ilgili farklı kar tanımlamaları varmış. Evet, karla ilgili var. E, Tabi aslında başka toplumlarda da başka şeylerle ilgili evet. çok fazla sözcük var. Yani Inuitler niye karla ilgili sözcükleriyle öne çıktı bilmiyorum. Çünkü ...İnuitler karlı bir bölgede i̇şte yaşıyor yani. İşte bu kitapta da... Kuzey evet. halkından geldiği için orayı anlatırken... Ha, yok ...bu yok, bilgiyi yani bu kullanmış. Bu çok kullanılıyor ya o yüzden diyorum yani. Halbuki başka halklarda başka şeyleri evet. öne çıkarıyor yani. E, şimdi tabii... Isabel Greenberg bir İngiliz... E, ...yazar ve çizer. Çocuk kitapları da resimliyor. E, işte, ama bu evvel zaman içinde... ...Dünya onun ilk grafik romanı. Fakat yani... Hani insan sonra da korkar bir şey yazmaya ya çok iyi bir şey yazdım sonra nasıl yazacağım dedim mi öyle evet, bir tedirginlik veriyor çok güzel iş çok güzel kadar. çünkü çizgi dili de muazzam gerçekten anlatılan hikayeyle son derece uyumlu ve hakikaten o çağrışımları çok güçlü başka bir zaman bu yani evet. efendim o bir de ilk grafik <gülüyor> kitabı için çok güzel yazmış bence evet bize de göre de öyle çok beğendik bizde. Ee, <gülüyor> Kitap başlı başına e, bir eser gerçekten her şeyiyle. E, Tayga okuyabildi bu kitabı ama e, hani illa bir yaş grubu meselesi olacaksa aslında bir genç hani young adult denilen e, yaşın aslında kitabı sayılabilir. Fakat çocuğun ilgisine göre, e, onun kavrama becerilerine göre... Farklı kararlar verebilirsiniz bizim gibi. Çünkü Tayga büyük bir keyifle okudu. E, ormanda merakla bekliyor okuyacağı zamanı. Evvel Zaman içinde Dünya adlı grafik romandan söz ettik. Isabel Grimberg tarafından yazılıp resimlenmiş bir kitap bu. Damla Kellecioğlu'nun Türkçesiyle desen yayınlarından çıktı. Banu sen bizim için çok güzel bir müzik buldun. Evet. E, evvel Dünya'dan herhangi bir şey olmayabilir elimizde ama e, bilinen en eski Evet. E, müzik eseri bir hurri ilahisi e, 1950'li yıllarda keşfedilmiş e, Peter Pringle da bu şarkıyı e, yorumlamış üstelik de o döneme ait bir e, bizim sazımıza benzer Türkiye'de de hani bildiğimiz saza bağlamaya benzer bir alet çalarak e, evet. bize bunu söyleyecek antik bir e, ilahi dinliyoruz şimdi evet kalilla si wari shala C, G. Kabchi undukat akalui shamshammetuli hukuka kaiya sha atahit Açık Radyo'dasınız Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet elimde resimli bir kitap var. Yine yeni çıkan bir kitap. Kendime ait bir oda adını taşıyor. Serena Balista yazmış. Kiara karar resimlemiş. Çeviren Bahar Ulukan. Çınar yayınlarından çıktı bu kitap. Küçücük böyle evet. çok tatlı oranları olan resimleriyle de bir o kadar hı hı. tatlı bir resimli öykü bu. Kendime ait bir oda adından da evet. gibi Virginia Woolf'un kendine ait bir oda adlı eserine gönderme yapıyor. Kitabın kahramanı da Virginia isimli bir kız çocuğu. Benim adım Virginia merhaba diye başlıyor, tanıtıyor. Ben de bir zamanlar küçük bir kızdım diyor. Doğrudan okurla konuşmaya başlıyor bu kız çocuğu ve kendisinden bahsediyor. Büyüdüğünde büyük bir yazar olmaya karar verdiğinden söz ediyor ve çalıştığı masanın başında oturduğu odasında bir köşede böyle sarı çizgiler noktacıklardan oluşan bir çizim var. İlerleyen sayfalarda bir örümcek ağı olduğunu evet. öğreniyoruz bunu. Ve Virginia yazarlık hayalinden örümceklerden yazarların ördüğü yazılarla, sözcüklerle hmm. ördüğü öykülerden ve örümceklerin dokumalarından bahsederek e, yazarla örümcek arasında bir ilişki kuruyor. Ve her odada e, böyle bir örümcek ağının olduğu bir köşe mutlaka vardır diyor. Senin odanda da olabilir bu diyor. E, ve bir şey yapmak istiyorsan hayal ettiğim bir şey varsa kendi başına e, kalarak kendi hayallerini bu şekilde ince ince dokuyarak ortaya koyabilirsin. Tıpkı bir örümcek gibi diye bir sonuca varıyor. Ee, ama bunu çok yalın cümlelerle, e, çok basit benzetmelerle yapmış kitap boyunca hı hı. Selena Balista. Ee, okuması çok keyifli ama okuyup bitirdiğinde kitabın sana verdiği mesaj hı. çok güçlü. Benim çok hoşuma gitti bu açıdan. Resimleri de aynı şekilde e, gazlı kalemle ispirtolu kalemle yapılmış resimler artık. Gerçekten gazlı kalemle mi yapıldı yoksa dijital, ya evet bunu... dijital olarak mı bu efekt veriliyor ben bunu ayırt edemiyorum. Evet, biraz zorlaştı o işler. E, ama hani Bir çocuğun elini evet. çıkmış gibi yalın e, o gazlı kalemin Katmanlarının birbirinin üstüne geçtiği zaman oluşturduğu renk geçişleri falan da çok çocuksu basit bir yanı vardır ama çok güçlü bir etki verebilir. Bu resimlerde de onu görüyorum çok hoşuma gidiyor. Kitabın öyküsüyle resimlerin bu yaklaşımda birbiriyle çok örtüşmüş gibi geldi bana. Daha önce Çınar yayınlarından Anlayı gören var mı? Bu kitapta öğretmen var diye hı hı. kitaplar yayınlanmıştı onların illüstratörü de Kiara Carrer bu elimizdeki hı hı. kendime ait bir odanın çizleri de o gerçekten kendine has bir çizgisi üslubu var ee, kitabın en sonunda da Virginia kimdir diye e, bu kitabın kahramanının gerçekten de yaşamış birisi olduğunu ve gerçekten e, bir yazar olduğunu ve gerçekten de kendine ait bir oda e, adlı bir eserinin olduğunu kısaca anlatıyor yani ayrıntılı çok fazla ayrıntıya girmiyor ama çocukların aklının Hı. köşesinde böyle bir küçük bir örümcek ağı Abi, çok basit kısa ama vurucu bir kitap diyebilirim bu kitap için kitabın arka kapağında da şöyle bir açıklama var bir yazar bir örümcek ve bu kitabın okuru öykünün sayfaları arasında gezerken birbirlerinin yerine geçecekler Sadece birazcık özellik ve özgürlükle gayet mutlu olunabileceğini keşfedecekler diyor. Bu da çok hmm. güzel bir özet olmuş. Evet, gerçekten güzel bir özetmiş yalnız. Evet. evet. Ee, kitabın adını tekrar istersen söyleyelim. Tekrarleyeyim. Kendime ait bir oda. Serena Balista'nın yazdığı, Kiara Karer'in resimlediği bir resimli kitap bu. Çeviren Bahar Ulukan ve Çınar. çınar öz, özür diliyorum. Çınar yayınlarından çıktı. Evet. E, bu hafta aslında iki İngiliz yazar konuk etmişiz gibi oldu bir evet. yandan da. Evet. Bu haftalık bu kadar. E, umuyoruz ki kötü şeyler olmadan devam ederiz hayata. E, gelecek hafta yeni kitaplarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakir Kitap Dostu sizin okulu sundu